c'est je me Şu şey ya. yani istemiyor. Şey <gülüyor> <bişir gülüyor> ha bu işti. Az <gülüyor> uygulama devamı göstermişti gösterdiniz söylemiştim tam oturmuyor. Hem bizim ama yine uygulayalım. Tamam bak uygulayalım. Ya. Uygulayalım. Yani. Siz de uygulayın. Ama özellikle Leva'nın eee kan olduğu için o şey internet ile plastik olduğu için yapışıyor. Yani çok net hissedilmiyor bu iş. Yani oturdu veya şişirince biraz yukarı çıktı biraz daha kontrol etmek <gülüyor> gerekiyor. Hatır diyorsun değil mi? O uygulamadığında. Evet. Yani. Ha oralar tam olmuyor aslında. Tam hissedilmiyor. Ama yaparız yani. Biraz şey yapmak gerekiyor basit olduğu için şey ya. Yani. <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> geçen haftaki derste azıcık fazladık sistemlerini anlatırken şunu söylemiştik, gördük ki ağacın sistemlerini üretti, yapacağı amaçları veya hatta başarısız kardelenmiş ağaclar da gördük uygulamalarıyla, hava yolu resimleri, solunum sıkıntı istemiştik ama biz bunun solunum yetmezliği boyutunda düşündük. Hava yoluyla ilgili sorunların aşılması. Yani biz bir parametrik olarak alanda çok aktif olarak bunlara yönelik uygulamalar yaparak hayat kurtarma veya kişinin durumunu stabil hale getirme e, uygulamaları gerçekleştirebiliyoruz. Yani çok spesifik ve çok mesela e, ...bide kanaması olan bir hasta, gastrointestinal bir durum değil, bir hemoroloji var. Orada da solunum sıkıntısı oluyor. Orada da ilerleyen süreçte, hipovolemi veya diğer süreçlere bağlı olarak solunum yetmezliğine bağlı... ...yine solunum durması, ileri Anadolu girişimlere gelmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani Veya yine o duruma bağlı, kanamaya bağlı ee, sonuçta yine hipovolemi veya yine bir aritmi gerçekleşecek... ...ve karşımıza yine e, hani aritmal durumlarla mücadele... Ne diyor bulacağız kendimizi? Yani solunum ve dolaşımla ilgili konular çok genel çerçeve konular. bütün vakalarda, travmalarda da görebiliriz. Yani, yani bazı şeyler kendine özgüdür. Mesela ne diyelim? Orada da yine bunlardan bahsederiz. İşte tarım ilacı zehirlenmesi değil mi? Orada da ciddi şeyler olacak. Yani dehidratasyon boyutunda sıvı kayıtları veya buna benzer hava yolu tıkanması riski yaratacak. İşte, sekresyon artışları öyle değil mi? Evet, evet. Değil evet hocam evet evet. Evet. Tabi ne diyelim özellikle tam evet. evet. olanlarda evet. yine bunlara göre riskleri evet. görüyor olacağız. Yani temel uygulamalarımızdan bir tanesi hava yolu uygulamaları. Bu illa entübasyon uygulaması olması şart değil. Hava yolunun solun değerlendirmesi bizim sarsında bu da buraya gidiyor. Hava yol açığını sağlamak basit bir manevrayla. Soğutma. Evet. Oksijenlendirme de aslında değil mi? O zaman da bir kapsamda Evet. Burayı anladık mı? Yani konu gerçekten bizim temel uygulamalarımızdan bir tanesi olacak. Ve e, her vakada yapabileceğiniz basitten en ileri dereceye kadar olan uygulamaları içeriyor. Evet. Hava yolu tıkanması ve spaktörlerine baktığımızda özellikle bilinç e, bozuklukları. Bilinç kaybında, değil mi? Bilinç kaybında biz hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? ABC değerlendirmesi ve bunu yaparken de hava yol açıklığını sağlamış ol olmamız lazım. Başa pozisyon veriyoruz. Bilinç pozisyonlukları özellikle bilinç kaybının olması, işte burada kafa travması, alkol ilaç etkisi veya çok basit nedenlere de bağlı olabilir. Yani bayılmalarda da kişi o pozisyona bağlı olarak ee, veya Aspirasyona bağlı olarak yediği bir şeyle ilgiliyse, aspirasyona bağlı olarak yine bir tıkanma veya daha ciddi bir sorun yaşıyor olabilir ilerleyen süreçte bir tıkanma söz konusu olabilir diye yani. söz konusu olabilir. Yine yüz bölgesindeki kırıklar, tabii ki burada da hava yolları, ağız burun bölgesi veya bu bölgelere olan desteğin ortadan kalkması veya bu kemiklerin kırıklarında bu bölgelere tıkanmalar buradaki kanamaların yine aspir edilmesi değil mi? Burada bir sorun aslında. Yani bunu da düşünmek gerekiyor. Buna benzer küçük boyun travmaları yine geçen yıl anlatırken hani bunu detayına girmeyelim. Özellikle seferkar e, şeylerde o bölgedeki Olur. Yaralanmalarda hani belli bölgelerde kırıklar da direkt solun durması görülebiliyor. Özellikle mesela asıllarda yani intihar amaçlı aslılarda boyun kırıkları direk solunum durması, yani solunum merkezinin çökmesine neden oluyor. Hani kişinin trakyağının tıkanması anlamında değil de. Çok yüksekten kendisini bırakanlardan mesela boyun kırığı ortaya çıkıyor ve kişinin solunum merkezi anında şey oluyor. Yani fonksiyon kaybediyor. Boyun kırığına bağlı olarak Bu net olarak oradaki bakayım. O detayda değerlendirecek olan biz değiliz tabii hani adliyet yönüyle belki şey yapılır da ama e, söylediğim gibi servikal bölgedeki diskelde veya spinal yaralanmalarda kırıklar sonucu oluşan spinal yaralanmalarda e, solunum merkezinin direkt hasarına bağlı e, solunumdu nasıl gerçekleşiyor? Yani kumal inhalasyonu ile bu da tabii ki karbon zehirlenmesine bağlı karbon monoksit zehirlenmelerde mutlaka anlatmıştır hocanız. Yani. Renksiz olsun. Ee, özellikle e, kanda taşınması yönüyle <gülüyor> e, ve buradan atılamaması yönüyle değil mi? Yani kan e, birleşimleriyle, kan e, komponentleriyle e, etkileşime girerek yani oksijen taşınıyor gibi karbonmonoksit bu yapılara yerleşebiliyor ve bunun uzaklaştırılması oldukça güç oluyor. Uzaklaştırılamıyor. Bazen de değil mi? Kışın mesela şimdi artık biraz daha bu aylarda sobalar yanmaya başladığında, değil mi mesela ev ortamında düşündüğümüzde? Yani farklı ortamlar da olabilir. Sadece evde olmuyor bu zehirlenmeler. Rüzgarın etkisiyle, işte kişiler belki soğutulup desteklenip getirilebiliyor ama, hani yoğun dumana maruz kalmış kişiler, yoğun bakımda işte bir hafta 10 gün kalıyor, kurtarılamıyor mu çoğunluğu ama yoğun dumana maruz kalmış kişiler, yan odadakiler falan kurtuluyor genelde yani, gerçi böyle net bir istatistik yok ama yani yoğunluğa da bağlı diyelim. Hemoglobine bağlanma özelliği değil mi? Bundan bahsetmiştik. Hani kontrol etmediler, orayı açalım, çok karışmasın kafanız. Hemoglobine bağlanma özelliği var, karmomorizmimiz. Nasıl oksijen bağlanıyor, o kimse hemoglobin oluyor değil mi? Evet. Sıvıları da sabitlemişler, evet hava yolumuz tıkanmasının nedenleri yine devam ederse baş pozisyonu Mehmet Açı'nın özellikle de. pozisyona bağlı gerçekleşmiş olabiliyor ki bu çok kolay. Pozisyonu düzelttiğiniz zaman kitle ayda ne yapmışız, sonun yoksa startta bir şey yapın, bir pozisyon verin. Bundan sonra yoksa şu kategoriyi geçin, değil mi hatırlıyoruz bunu? Evet yine değişik vücut sıvıları olabilir, kan olabilir, kusma olabilir, kusmalar bulantı kusma. Olabilir, kusma, olabilir. kusma, olan, bulan, kusma. Hatırlayın şöyle bir geçen gün işlediğimiz veya diğer konularda işlediğimiz şeylerde, konularda Belirci bulgularda değil mi bulantı kusma Yani bulantı kusma Yani çoğunda var yani bulantı kusma yani Dolayısıyla bu da e, Kusmuk aspirasyonunda e, Özellikle Bide e, pH'inin farklı olması değil mi? Bunu hatırlıyoruz pH değerleri farklı değil mi? E, dolayısıyla bunun hava yoluna kaçması Bu sıvının hava yoluna kaçması ...daha böyle yakıcı bir etkiye neden oluyor. Yani sadece e, bir sıvı varlığı, bir veya e, e, komponent varlığı gibi değil de bu pH değerleri de farklı olduğu için çünkü hava e, havayolunun veya buradaki e, bölgelerdeki sıvıların pH'i ile midesik midesi pH'i çok daha farklı. Midesik pH'in daha düşük olduğunu e, ifade biliyorsunuz, değil mi? Dolayısıyla daha astik olduğu için asilik ortam olduğu için e, bunun da farklı bir ilgisi olabiliyor kusmalarda yani bazen şey olur e, tam bu hava yolu olmasa diye bazen e, mi? midemiz üşütmüşüz öyle değil, çok genel söylüyorum çok evet. incel söylüyorum tamam mı üşütmüşüzdür böyle e, şey olur, hazımsızlık olur böyle bir ağza bir şey gelir, o bir de yakar tamam. şükür, tam böyle, evet. aslında hava yoluna falan Eşim, gidiyordur yani o tam bakış noktasındadır ama o bile yakışıdır yani hissederiz evet yabancısı bile dış lambası boyun hematomları olabilir boyun hapseleri olabilir Büyük bölgede hematom gelişmişse gerçekleşebilir boyun hapseleri olabilir havayolu ödemi olabilir havayolu ödemi de özellikle spazm geliştirebilecek tarzda e, <gülüyor> anadilaksilerde, orada biraz daha spazma bağlı bir geçebiliyor veya aslında <gülüyor> anadilaksilerde de, veya mesela şey örnek verirsek, çok detaylı kadar anadilaksı değil, bronçel aslında değil, orada da vücudun bir etkisi var. Dolayısıyla bir vücut sıvı artışı var. Bunlar da şey yapabiliyor, hani tam sanma anlamıdır de, bu da dayalmalara neden olabiliyor. Dolayısıyla orada da karakteristik bir izinçesini, devuca ve bağlı gün gazileri. Ödemlerde gerçekleşebiliyor. İlaç alerjilerine bağlı ödemler gelişebiliyor değil mi? Eee dolayısıyla o hastalarda da kanamalar gerçekleşti. Ödeme bağlı hava yolu tıkanma risklerinde biraz daha hastane öncesi acil bakım olarak baktığımızda biraz da hastaneye e, e, uygulamaları ön planda olması gerekiyor. O yüzden daha hızlı bir e, transport yapmamız lazım. Yine desteklemeye çalışarak ama çok hızlı davranıyoruz. Yani alanda veya olay yerinde çok da fazla çünkü bu bölge tıkandığında işte entübe etmeye çalışsanız entübe edemeyeceksiniz. Değil mi? Veya farklı yapıyanlar var ama hani konunun sonunda söyleyeceğiz. D-ventilasyon mesela. Değil mi? Krikolite-injurit membran arasında yapılan girişimde. Orada da basınçta oksijen vermeniz gerekiyor. Çünkü daha bir alanda gönderiyorsunuz ama bir de geri çıkış yok onun. Değil mi? Geri çıkış sağlanamıyor orada. Sürekli oksijen veriyorsunuz oradan. Dolayısıyla hani oksijenin kullanılması veya ne kadar kullanılıyor onu da deniyoruz ama yani çıkış olmaması, iki yönde havalandırmanın olmaması Yine e, bir negatif solukma olarak düşünebiliriz ama hiç yok da değildir. Ama o da biraz hani e, biz bunu intraketle yapıyor olsak da değil mi? E, bu da biraz e, hani alanda uygulanabilmesi hem güç olan hem biraz daha e, sorumluluk yetki aşamasında sorgulanabilecek. Bunu bakın herkes yetkiniz var diye söyler müdürlük dahil yapardınız. ama sorgulanabilecek diyorum ben size yine de bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani bu ödemsel kısımlar çok hızlı e, sevk etmemiz gerektiren durumlar diye düşünüyorum ben. Yani alanda çünkü e, bu daha çok e, hem ilaç tükkemiz hem gerekirse cerrahi müdahaleyle hastane e, bakım olarak yapılabilmesi daha mümkün. Tabii ki buna yönelik Ödeme yönelik, ödeme çözülmesine yönelik. Hani direkt bir cans şey ilaçlar da hızlı bir şekilde 5 dakika, 2 dakikada da olur. Ama düşünüyorum. İlaçlar konusunda onu siz bilmiyorum. Yani bazı de dersler ilgili mi ama bu genel bir konu ya. O yüzden de değinmeden de edemiyoruz. Evet. evet. Havayolu pozisyonla açılması, baş çene pozisyonu, alt çene pozisyonu, alt çeneye çeneye gitme manevrası diyoruz, değil mi? Biz eskiler şeyler, fosiller, e, alt çene pozisyonu diyoruz. Biz hep böyle gördük, alışmışız yani. Çeneye gitme manevrası, aynı şey yani. Onu söyleyeyim. Mi? Hani bu niye şey böyle dedim? Evet, baş çene pozisyonu daha tercih eden diyeceğim çünkü hem yan tarafındayız, yani hem direkt müdahale alanımız daha açık değil mi? Yan tarafında duruyoruz. Diğerinde baş tarafında duruyoruz öyle değil mi bir de alt çemekten tutuyoruz kaldırıyoruz sadece çene kemiğini kaldırabilmek ön kollarımızın içiyle kafayı da sabitleyelim kafayı da kaldırmayalım yoksa hiçbir anlamı olmayacak ee, servikal bölge hareket olacağız gibi hem yapılabilirliği kolay hem de bize hareket serbestlisi sağlıyor yan taraftan direkt değerlendirme veya direk uygulamalara geçme hızımızı da sağlıyor diyelim hocam bu altyapı pozisyonun hocam siz hava yolunu açmak için etkili olduğunu düşünüyoruz şimdi bir vaka da uygulamıştık Aha. etkili olmamıştı boyun tarnağı sağlık etkili olma sağlık evet. kapın olarak ne yapacağız peki solunum yol tıkalı mı? yol tıkalı yoksa evet. açar ya yani altyapı çeneği kaldırdığın zaman uygun bir şekilde açar yani hatta Yok. şöyle deniyor ilk uygulamalarında eee Bahsedelim ki yapılan mazeme olduğundan dolayı yani sağlık alanında genelde bu kullanımcılık bir de şey var. Pozisyon verdik burada sadece çeneye pozisyon veriyorsunuz. Yani diğer tarafta başa pozisyon veriyorsun ki başa pozisyon verdik değil mi? Tam anlamda hava yollarında daha mantıklı açıyor yani haklısın o yönü gibi hani çenenin olduğu pozisyonun çeneni yukarı kaldırmasıyla geleceği nokta farklı. Evet. Ama bir de başın komple çene dair. Evet. Bu çok farklı. Evet. Sonun yolu fark yüzde yüz, yüz açmıyor ki sadece haklatıyor yani. O eee geçmesi için yolu biraz daha genişletiyor diye konuşuyor. Evet. Açmıyorum. Evet. Al çene aynı. Yok. yok. Yüzde yüz açmıyor de bir kaynakta geçiyor. Evet. Geçmiyor ama. Deş, evet. De... Evet. Yani sen şimdi var ya. O diyalogonda. Yazan çizen adam var. Bu bu kadar iddialı yüzeyiz açmaz diyemiyor. Düğün ama, Düğün sen dendi, yani. <gülüyor> ama sen deyiverdi gitti yani. Ben siz ki Kaç çılırıp konuyu anlatıyorum ama özellikle bazı cümleleri kullanmaktan kaçınıyoruz. Yani <gülüyor> araştırmak da lazım. Veya bunu araştıranları iyi anlamak da lazım. Yani sadece okumak değil. Biraz anlamak lazım. Yani, hani. Şey, çenekme pozisyonu da ama değil, mesela hani başlayan evet. pozisyonu da veriyoruz. Evet. Çenekme pozisyonu ama dil karşı diyelim. Yine bir ekran olup konuşa bakalım nasıl sağlamış o, oluyorsun. Yani yine ağız içerisinde şey varsa evet takarsın zaten. Ama ona yani da ihtiyacım olarak yani hiçbir şey yok tabii. Yerde yatmak yer yer yer işte kaf kasatmamak için onu dördüncü yerde yatıyor. Kafası kalıyor hani rahat otururda dizlik korumak için yan yatış pozisyonu vermek için ihtiyacım. Ama tamam o zaman dizlik basıyoruz. o yüzden bir de içine geri, bir de içine değiştirdik. Sonuç olarak yapıları hem açık pozisyona getirme amaçlı yapılan bir şey. Evet, pozisyonunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Hastanın yan tarafında sırt üstü yatar pozisyonda bir hasta var. Yan tarafında biz de pozisyon alıyoruz. Bir elimizin parmaklarını ana yerleştiriyoruz. Bir yerimizin baş parmak parmakları da biz şöyle gördük ya. yani şöyle alt çeneyi kavrama şeklinde gördük ama şimdiki resimler veya yeni kaynaklarda falan hep şöyle çenenin ucundan altından tutmak gibi gösteriliyor anlatılıyor o da doğru hani bizim bu gördüğümüz şeyde şunu yapmamak gerekiyor, böyle Sıkmaktan. tutmak gerekiyor. Yani bütün evet. kısmı bası uygulamamak evet. gerekiyor. Yani tek fark evet. bu. Ama böyle kavramak daha iyi oluyor. Daha iyi kavranıyor yani. Böyle sadece iter gibi ama buradan daha kaldığı iter gibi oluyor. Tamam mı? Anladın mı? Arkadakiler. Tamam Evet. Yani bu ikisi de doğru. Yani, ama ilk gösterilen, yani bize gösterilenden böyleydi. Alttan kavrayı karı kaldım Evet. Alışik kontrolünü mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Yani, ev ve takmadan önce, entübeye etmeden önce, daha sonra etmeden önce, önce bir şey yapıyoruz ya. Malzemeler hazırken falan, ev ve takıyoruz o sıra Soğuk diyor devam ediyor falan. Mutlaka öncesinde bir alışik kontrolü yapalım. Onu gözden kaçırma. Bir de size sürekli tekrar edelim diyeyim. Alakası derslerde de söyleyeyim hatta. Bilinçsizse abc nereden desteği başka hocam yaptım, demeyin, bak geçen yıl ikili sınıflarda çok şey yaşadık bu konuya, yani belki her ders veya iki haftada bir bilinçsiz vakan diyoruz, yani yapıyoruz ya vaka şey. yani atlıyor onu başka şeyler. ya abc mutlaka bilinçsizse abc, oradan başlıyor, tamam. geçen yıl tamam. öğrendik bunu, öyle miyedir? Yani. Onu evet. unutmayalım <gülüyor> bakalım. V ya hani farklı başka uydanız C A o da doğru Amerika Kanadı A B C Avrupa Restorasyon Komtesi E bunun gibi yöntem de doğru. Evet alt cilde aslında başka çünkü yüksekler yere değecek kadar eğilmek gerekiyor burada her iki yerin parmakları mandibuların olduğu vizadan <gülüyor> alt çenekini kavran baş parmaklar şöyle çeneğin ön vizasına doğru değil mi kavradığınızda ben ters de olmadığım için böyle bir şey görüyor böyle yatan birisinde böyle görüyecek bir şey, tamam mı? böyle ben ön vizasına doğru pozisyon verip sadece alt çeneği kavrayıp <gülüyor> kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar bu e, zor bir uygulama yani doğal durumda olduğu söylüyoruz. Evet, ev beylerine gidiyoruz. Şimdi <gülüyor> aslında ön beyler kuşmaya yol açar. Bayağı arka tarafından gidiyoruz. Nazofarantiyel yani. <gülüyor> orta yüz traktör varsa kullanılmaz kesinlikle beyin tarafına gidebilir. Yani orta yüz ürün ortakla da, üst da bazen Böyle yaralanmalar oluyor ki şiddetli yaralanmalar, hani sizin normal şartlarda değil mi? Yüze gelen yüz yaralanmalarını inceleyip ne yapıyoruz genelde? Burun. Ha, burun kırılmayı. Ha, burası belki kırılmış. Gördünüz mesela? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Vakada. Vakada gördünüz mü? Nerede gördünüz mü? Maçta. Maçta. Ha bu olmuş maçında. Evet. evet. Yani bunlar daha şiddetli kırıkları olduğu için arkadaşlar damak kısmında da olabilir, olabiliyor ve buradan da beynin şeyleri, bir bir yani şeyleri var. Var. <gülüyor> <mutluluğu> <gülüyor> kullanmamak gerekiyor. <gülüyor> şiddetli evet. evet. <Gülüyor> seçerken yaşına cinsine göre, değil mi? Varsın numaralar söyleyeyim. Tamam. Asıl bizim ölçümüz var. Kulak memesine, Hangisini yaparsan, İkisi de yani ikisini de arka arkaya yapmıyoruz. Bir tanesi yok. Hangisi? Kolayınıza geliyoruz. Angı Osmanlı ile ölçerken, uç aşağıya gelecek şekilde. Hatırladım. Evet, baktığımızda genel olarak arkadaşlar, Bebeklerde sıfır, çocuklarda bir, gençlerde iki, ee, yetişkin kadında iki üç, erkekte dört beş olarak değerlendirebiliyoruz ama bu aralarında gençler olabilir yani. Ama siz zaten bunu çalıştığınız şey yaptığınız sürece artık daha pratik kazanç kazanacaksınız. Renk olarak da görebiliyorsunuz, Bunları kırmızı, sarı. Renkleri hiç değişmiyor sanki. <gülüyor> değil mi? Sarı kırmızıyı daha çok yetişkinler şey. Gençlerde de diyebiliriz. Yani yapısal gelişime de var. Kadınlar ve erkekler bunları kullanıyoruz. Zaten diğerlerde de için olanları daha küçük oluyor. Sarı biraz yani, daha küçük oldu. Şey. Evet. Yok, sarı biraz sarı, daha küçük oldu. Evet, mor yeşil oluyor. mor yeşil daha küçük oluyor. Daha zaten evet yani, yani, olarak şöyle bakıyorsunuz evet. da... Evet. Hani, renkine evet. bile bakmasanız evet. seçebilirsiniz. Hani belki evet. kırmızı, sarı, sarı arasında kalınabilir. De, ama onlar da bile evet. var. Yani, Bej yani. rengsiz olanlar da var, eski tip olanlar da var. Yani. En küçükleri Eski tip olanlar var mesela en küçükleri dediğim renksiz, renksiz ya. yani. daha doğrusu beyaz. Yani. Biraz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, yani. <gülüyor> Hastanın hava yolu açıldığı, sağdanın ağız dış kontrolü yaptığı varsa bir şey temizleyelim mutlaka. Elin boyutundaki oran evliliği seçilir. Hastanın ağzı açıldıktan sonra konkavir yüzü yukarı bakacak şekilde. Ve 180 derece döndürülerek dilin üzerine oturttuk. Arka bu elini kısım dil köküne doğru yerleşir. Kalın o kayısı kısmının üzerine gelir. Böyle geriye böylece dilin hastaları gevşesebildiği geriye doğru kayıp tam olarak kısmi veya tam olarak çıkamadık. <gülüyor> Bebeklerde sadece takarken olduğu gibi takıyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi. <gülüyor> hani üst damağı doğru çevirmeden düz, hassas, nazik bir şekilde ama yani bebek gidiyor. Bebek olduğu için bizim bir değişir değil mi? Hassas tutuşunuz bebeği için. Evet. Yani ilk defasında mesela bu yaşlarda birisine mesela bir haftalık gün bebeği aldık deseler bir adım geri atarsın değil mi? Nasıl canı bile hani çünkü o hiç kendisi tutamıyor. Yani o tutamıyor kendisi. Yani bir çocuğu alırsın canı, sağ. canlısı. Yok da ama o kendisi tutamıyor. Yani nereye bıraksan kafası düşüyor, kolu düşüyor falan Değil mi? Dolayısıyla bebek tutarken de şimdi yani aklımızda olsun. İlla uygulama yapıyor, olmayabiliriz. Belki bir trafik kazası oldu. Bebek var orada. Bebeği arabadan alman gerekiyor. <gülüyor> no. Annesi tamam mı? Aynı zamalı. Mesela uygulamaların da çıkabilir miyim? Başını mutlaka destekleyin. Yani en önemli şey başını destekleyelim. Başları çok olur. Tamam mı? <gülüyor> ensesinden mutlaka destekleyelim. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Bebeklerle, <de>, ensesinden <gülüyor> Kavrayıp şöyle başına doğru yani, yani hem bununla hem başına doğru zaten yeter. Yani bebekten bahsediyoruz. Kavrayarak tutulsa, böyle durumlar da olabilir. Bizim bebeğimiz hali, değil mi? Belki hasta olan bebek değil. Bebekte hiçbir şey yok. Değil mi? Böyle durumlar da olabilecek. Hani hasta, yani kaza olmayan, farklı şeyler olmasa mı? Evet, kavuyorduk sürekli açık tutulması gereken durumlarda birinç dosusu çok yani, ama sekizin altı diyor yeni kaynaklarda sekizin altı diye söyledik geçen gün değil mi yeni evet, kaynaklarda sekiz eski kaynaklarda yedi artı bir ayırmak bazen zor olabiliyor garip misiniz sınavda da artı eksi birlere puan verdim ben. garip ve Sormuyor Hocam bize de sormuştu. Hocam da diye sormadım. Evet. Sormadım. Soru. O soruda artı bir eksi birlere puan ver. Şey da ben de hatırlamıyorum sorunun neyi Yani puan <gülüyor> <gülüyor> Yani sekiz Yani. Kan kusumluk aspirasyonundan korunmak. Özellikle endotrakeal entibasyonundan söylemişiz arkadaşlar. Yani kapıları şişirdiğimiz an artık havayolu güvenli hale de geliyorduk. Yani sadece biz diyoruz ventil ediyoruz. Hiç eee kaçırmaksızın. Hiç eee ne diyelim kayıp yaşamaksızın, pire vermeksizin Oksiyenlendiriyoruz artık bunun yanında hava da korumuş oluyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Her vakı için olmayabilir ama yani bazı durumlarda sekresyon varlığında işte kusmalar olabilir yani veya şeyler olabilir Onun için bunlar da çok önemli. Evet yüz travmaları, perventilasyon gerektiren kafa travması. Perventilasyon kafa travmalarında oldukça önemli yani çok perventilasyon derken kendini soğutluyoruz. ııı e, bu bölgede oluşabilecek hematom veya küçük kan göllenmeleri bile bu bölgedeki basıncı çok ciddi seviyelerde artacak. Ki bas konusunu kuramalarda işleyeceksiniz. Bu da e, oluşan bölgede e, diğer bütün bölgede önce o bölgeye vası olmak üzere ama diğer bütün bölgeleri yayılacak bir basınca neden var. Değil mi? Yani evet. şey gibi de kimya dersin altındayım değil mi? Hacmi sabit olan yere bir madde eklerseniz basınç artar değil mi? Artar. Hacim basıncımız. Dolayısıyla. Hacimle basınç hazırlamış. doğru oran. Hacmi sabit değil mi? Değişmen bir hacmi var. Esneler. Çünkü ben bir şey olmaz yani. Dolayısıyla Açıklı. sen buraya fazladan fazladan değil aslında ama tabii ki değil yani dolaşık var ama da var içinde. Ama oraya kaçan o kan en çok ağır miktarda da olsa fazladan yani. Sonuçta dolaşımda değil yani dönmüyor. İşte oraya bir şerhati olarak yetkendik. Dolayısıyla e, bunun önlenmesine veya gelişen travmaya bağlı ödemi önlenmesine, sözünmesine oksiyonasyon oldukça önemli. Üstek i̇şte konsantrasyonda oksiyonlarla doldurmaya önemli. Hocam Ne sağlıyor mesela? Basınç altında interventilasyon sağladık. Hayır hayır basınç altında tabii. Yani ödem çözücü etkisi var yani o anlamda. Yani sen oradaki ödemi çözersen o da ııı e, şey düzelme yolunda ona da olup bir katkı sağlık çözü. Yani direkt onu ortadan kaldırmak adına değil. Evet, de ha, etkisini azaltmak. Çünkü oradaki madde bu sefer bası uyguladığı için beyin tabakasında da ödeme denedir. Ne oluyor bu sefer. Evet, çoklu bir Diğer yöntemlerle zamanlarsını yükseltiremediklerim durumlarda evet. ee, evet. evet. da. Normal veya yeterli 100 bin hastalarda kullanlar. Yani evet. Teklif. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Türk yerleştirmek anlamında kullanılan şeyi bu kavramı Yani mide entüvasyonu da diyoruz, değil, değil mi? Değil mi? Yani mide karansı. Özef arası konuşacağım. Mide karansı çok şey anlıyorsunuz. <gülüyor> yani geldi oradan söylüyorum. Yani Endotreker, entüvasyon diye hani Orantreker entüvasyon diye ben özellikle hani, sorun kağıtları da olsun Eğer şeylerde. Orada <gülüyor> işte oruç çeken diyeyim. sorun oldu ama sizden yazılıyorum. Ee, ya ben özellikle yazıyorum. Direkt enzitasyonu yazmıyorum. Kahramçı'yı şey var. Diyesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hava yolunu aspirasyondan koru. Bu önemli bir değişiklik. Ventilasyon ve oksijenasyonu sağlar. Yani siz istediğiniz seviyede yani yüzde yüz oksijen bağlantısını kurup bir an boyunca sorduğumuzda <gülüyor> çok yüksek seviyede oksijen de <gülüyor> Sekerden evet, sekreasyonlarını doğrudan temizleme bir sesini sağlar. Burada yani, asilasyon yapılabilir. De, i̇laç verilebiliriz. Adrenalin özellikleri. Pulmikort, antolet gibi bir şey olmuş. Pulmikort, antolet gibi bir şey olmuş. Pulmikort, Onların da uygulamaları var. Seker yani, içerisinde uygulamaları var. Bir de hava dolmasını öner. Çünkü diğer türlü sadece anlıladığımızı değil mi? Yani o bölgeye de hava gitmeye şey var evet. haberin ödem ve basılan veya ödem ve basılan bu önemli bir cümle aslında şöyle önemli arkadaşlar her ödem geçebilecek bir durum yani bir kişinin durumu kişilik hali şu anki durumu ödem geçebilir malum ödem geçebilecekse biz bunu erken yaptığımızda veya erken de değil mi yani türkmen evende şey yapmayacağız değerlendirdik bu öngörüyü koyduk hızlı bir şekilde entübe etmişse işte sonuçta ödem geliste bile bir sağ yolu garantile aldım. Yani bu çok büyük bir başarı. Yani gerçekten çok büyük bir başarı. Yani o kişiye yapılabilecek çok değişik komplike şeylere gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Anladınız mı? Yani yani hem kişiye hem de acil servisi hastane ekibine çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz arkadaşlar. Yani ama bunu kestirip zamanında yaparsan. Çünkü o gelişim gerçekleştikten sonra da bunu yapmak biz olmayabilir anlayabilir yani. Tamam? Now you are söz konusu. Evet, özel beceri. beceri çok zor bir şey değil arkadaşlar. gördük. Hatta uygulayan arkadaşlarımız hani? evet, evet, var. Değil mi onlar? Evet, aslında durum da kişiler var. Evet, çok güzel. Hocam saniye, güzel. o anlamda. Kaldırıp bir dakika sayalım. Gayet <Gülüyor> değiliz. <Gülüyor> evet, gayet iyi, değil. Gayet. <Gülüyor> 10 saniye hocam ya. 10 saniye. Çok güzel. 10 saniye ortalaması çok iyi. Gerçek hastada daha önce bir süredir. Yani. Burada hoca bir hastada ortakla düşünüp Şey değil ama çok iyi. Yani. Çok iyi lafımı de, şey devam ediyorum da hocam Vedat vardı. <gülüyor> Vedat da, <gülüyor> da beraberdi toplantıda. <gülüyor> İlk önce ben daha sonra Vedat. Çok, <gülüyor> çok, çok iyi lafımı devam ediyorum da. Orada biraz da hastane stabil bir ortam. Yani bu ekse yapmasan gerçek vakayı yapsam bile bir sürü ekip arkadaşı var. Yani eee sen yapmasan başkaisi yapar. Yok o anlamda değil. Yani bir Bazen şey başkaları aslında. da yapıyor zaten. Yani çok hızlı yapabilirsiniz. Hani alanda biraz yavaşlama riskin olabilir ama on saniyede yapmakta fayda var. Alanda iki kişisi. Çok stabil olmayan bir ortam var. Pozisyon var. Her şeye uygun. Pozisyon var. Her şey var. Sen geleceksin. Açın. Takacaksın. Alanda biraz değişebilir. Hocam şey aslında embasistan şeyi yapıyor. Gözün da da mesela doktor yapıyor işte, enjektörü doktora veriyor dedi. Başkası var En son mesela onu bir kişi yapıyor. Sen yaptın. Bu ambulans şeyi yapıyorsun. O Yo o şey değil ya, çok zaman şey değil. Ya bir enjektörü. Tüpün ucuna tak ondan sonra tak ya. Yani. Çok pratik istiyorsan. Veya yanındaysa zaten önünde tursun yani çantayla gidiyorsun. Hocam oluyor. Falan e senin de yanında olacak. Çantanda ama Yani bir 5 saniye farkı. Son da biraz fark edebilirim. olay geçti yapıldız yani. Olay şey yani Evet. Ne Veya sizin gibi var mesela hava yolu olacak dediği robotsuz vazelender oldu. Evet. Orada türekayas, bazos türekayas, çert ve bazalttan oluşan olan olacak. Hocam araştır. Statuts selectus. bir bu. Diğer diğer kaslardan, hastalarda, kaslardan, eee bir arada yani formu yapacaksınız. Evet çap olarak milimetreyi kullanıyorsunuz arkadaşlar. milimetre cinsinden baktığınızda kadınlar da yedi vése, 8, 8 sekiz gerçekten. Sekiz, sekiz buçuk. Yedi buçuk da olabilir bak. Onun için diyoruz ki bir küçüğünü Yedi buçuk. Hani sorunla karşılaşırsak hemen değiştiririz. Evet hocam <gülüyor> yani, diyoruz, işte, <gülüyor> da şey Eee spontan solunum olan hastada, frekale, önce, da, önce spontan önce, yani, önce evet, burada spontan solunum olan. Spontan solunum olan şey Yani spontan normal solunum olan değil. <gülüyor> <gülüyor> Solun durmasına yakın. Kardiyak yani bir şey change talk solunum vardı mesela hatırlıyor musunuz? Yani yani ventilasyon çok hızlı nefes alıyor. Sonra bir daha duruyor. Perventilasyonla başlıyor. Hızlanıyor hızlanıyor, sonra, sonra, sonra bir haklı oluyor. Şey sonra, oluyor, oluyor bir, sonra, sonra, sonra tekrar artıyor. tekrar çok perventilasyon aynen. başlıyor falan. Veya yani iş çekme tarzında böyle. Biraz <gülüyor> biraz daha solun yokluğu olarak değerlendiriyor <gülüyor> ama baktığımda de, hani yani <gülüyor> iş çekme tarzında olanı daha çok. Ee, eğitimlerde falan hani solunum yoktur gibi algılayın. Öyle deniyor ama hani solunumun, o, spontan solunumun olması o anlamda. Yani, normal hani işleyen süreç değil de e, ee, Evet arkadaki. Hocam ara verecek miyiz? <gülüyor> en doğru olur bunun evet, için. Ne desem yapamıyorum. De bir az kaldı. devam edeceğiz. Ben Beş, <gülüyor> de. Beş, çok sorarım. Değilse susayım. Bir de işte kapalı kapalı olacağım hocam. Sorarım dememiz sorun. Dostum istersen 5 dakikalık ara verelim. 10 dakika. 15 dakikadayız. Yerini takipte. Can yanıyor. Ne ne. Gelince What do we need to do?